Tar 202 U Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi Ünite 3 Atatürk ilkeleri ve Atatürk döneminde dil, tarih ve kültür alanındaki çalışmalar Bölüm 2 Atatürk döneminde dil, tarih ve kültür alanındaki çalışmalar Yeni devlet milli temeller üzerine kurulmuştur. Toplumun yarattığı, kuşaktan kuşağa taşıdığı milli kültürü tanımak ve geliştirmek milli devlet olmanın temel unsurudur. Milli devletin dayanaklarını oluşturan dil, tarih, kültür ve güzel sanatlar alanında da büyük dönüşümler başlatılmıştır. Dil çalışmaları Milletlerin yaşamasında en önemli unsur olan dil milletlerin oluşmasında da en önemli ögedir. Dil, insanları birbirine bağlar, kaynaşmalarını sağlar ve yaratılan kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olur. Dilin anlatım aracı alfabedir. Türkler, yayıldıkları coğrafyada birbirinden farklı alfabeler kullanmışlardır. Bunlar, Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabeleridir. Türklerin en uzun süre kullandığı alfabe Arap alfabesi olmuştur. İslamiyet'i kabul edince bu alfabeyi benimsemişlerdir. Ancak bu alfabenin öğrenilmesi ve yazılması uzun zaman alıyor, okur-yazar oranının arttırılması çok zor oluyordu. 18. yüzyılın sonlarından başlayarak bütün Türk dünyasında halkın okur-yazarlık düzenini yükseltebilmek için alfabe konusu tartışmaya açılmıştır. Azerbaycan'da latin alfabesinin kullanılmasına izin verilmesi, 1926'da Bakü'de toplanan Türkoloji Kongresi'nde Rusya Türkleri için latin kökenli bir alfabenin kabul edilmesi, alfabe değişikliğini düşünenleri cesaretlendirmiştir. 23 Mayıs 1928'de içinde eğitimci, yazar, gazeteci, ve milletvekillerinin bulunduğu alfabe komisyonu kurularak alfabe değiştirme çalışmaları başlamıştır. Komisyon çalışmalarını tamamlamış ve sonuçta 29 harften oluşan alfabeyi kabul etmiştir. Komisyonun aldığı kararların uygulanmasında bazı duraksamalar olmuştur. Yeni Türk alfabesinin Türk halkına öğretilmesi için Atatürk'ün de içinde bulunduğu büyük bir kampanya başlatılmıştır. 1 Kasım 1928'de çıkarılan kanunla yeni alfabe kabul edilmiştir. Yeni alfabeyi halka öğretebilmek için 24 Kasım'da millet mektepleri açılmıştır. Bu okullarda kısa sürede çok sayıda kişi okuma yazma öğrenmiştir. Kitap, dergi, gazete basımında başlangıçta duraksama yaşanmışsa da devletin desteğiyle kısa sürede önemli gelişmeler olmuştur. Harf inkılabından sonra sıra Türkçe'nin sadeleştirilmesine ve geliştirilmesine gelindi. Yeni devlet halkçılık ve mülkiyetçilik üzerine inşa edilmiştir. yönetenle yönetilenin birbirini kolaylıkla anlayabilmesi, halkın kullandığı Türkçe'ye gereken desteği vermek için 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin çalışmalarıyla, Arapça ve Farsça sözcükler dilden temizlenmeye başlanıldı. Onların yerine Türkçe yeni sözcükler konuldu. Böylece Türk aydını ile halk arasındaki uçurum kapatıldı. Yöneten ve yönetilenler birbirlerini daha iyi anlamaya başladı. Halk arasında kullanılan sözcükler derlenerek Türkçe zenginleştirildi. Türkçenin bilim ve sanat dili olması için çabalar yoğunlaştırıldı. Türk dili'nin bütün dillere kaynaklık ettiğini savunan Güneş Dil Teorisi ortaya atılmışsa da daha sonra bundan vazgeçilmiştir. 1936'da Türk Dil Kurumu adını aldı, Türkçemiz öz benliğine kavuşmuş oldu. Tarih Çalışmaları İnsanoğlunun var oluşu ile başlayan ve insanın ürettiği her şeyi inceleme alanı için alan tarih, bireylerden oluşan toplumlar içinde Toplumsal bir bellektir. Her siyasal örgütlenmenin bu örgütlenmede yaşanan değişim ve dönüşümlerin tarih aynasıdır. İnsanlar içinde yaşadığı toplumu, yurttaşı olduğu devleti ne kadar iyi tanırsa onu daha iyi korur. O nedenle bağımsızlığına kavuşan her ulus kendi tarihini oluşturmaya ve toplumunda tarih bilinci yaratmaya çalışır. Tarihin konusu yaşanmışlıklar olduğu için de her şey somuttur. Tarihçinin görevi yaşanmışlıkların günümüze aktarılmasına yardımcı olmaktır. Dünya tarihinin en eski uluslarından olan ve derin izler bırakan Türkler tarihlerini yeterince yazamamışlardır. Çağdaş tarihçilik Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemize gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar ümmetçi tarih anlayışı vardı. Milliyetçilik akımı beraberinde milli tarih anlayışını getirdi. Batıyı tanıyan Osmanlı Aydın'ının kendini savunmak amacıyla başlattığı millî tarih anlayışı giderek güçlendi. Çağdaş tarih araştırmaları yapmak için Tarihi Osmani Encümeni adı altında bir komisyon kuruldu araştırmaları yayınlamak için de dergi çıkarıldı. Böylece çağdaş tarihçiliğe adım atıldı. Ancak arka arkaya çıkan savaşlar bu çalışmaları başarılı sıkıldı. İstiklal Savaşı sonucunda üniter, milli ve tam bağımsız bir devlet kuruldu. Yeni devlet millet hakimiyetine dayandığı için devletin şekillenmesinde milli unsurlar belirleyici olmuştur. Atatürk, milleti tanımak ve tanıtmak için tarih çalışmalarına büyük önem vermiştir. Tarih çalışmaları önce Türk Ocağı çatısı altında yapılmıştır. Türk Ocağı kapatılınca 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adını aldı. Yapılan çalışmalara neden olan Türk tarih tezini oluşturdu. Bu tezi tartışmak için 2. 11 Temmuz 1932'de ilk tarih kongresi toplandı. Bundan sonra tarih çalışmaları ivme kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda Türklerin sarı ırktan değil beyaz ırktan olduğu, Türk tarihinin sadece Osmanlılarla sınırlı olmadığı Türklerin uygarlık yıkıcı değil, uygarlık taşıyıcısı oldukları, gittikleri yerlere kendi uygarlıklarını götürdükleri, dünya uygarlığına katkıda bulundukları, Anadolu ve Irak başta olmak üzere, birçok yerde ilk uygarlıkları Türklerin kurduğu, Anadolu'da yaşayan Türklerin Orta Asya'dan geldikleri ve eski kültür yaratıcılarıyla aynı özellikleri taşıdıkları görüşleri kabul edilmiştir. 1937'de toplanan Uluslararası Tarih Kongresi'nde bu düşünceler tartışılmıştır. O dönemin ortamına ve bilimsel verilerine uygun olarak oluşturulan tarih tezi, zaman içinde gerekli düzenlemeler yapılarak Türkiye'de çağdaş tarihçiliğin itici gücü olmuştur. Kültür çalışmaları Farkında olmadan geçmişten alıp gelecek kuşaklara taşıdığımız, Maddi ve manevi değerler, davranış kalıpları, yaşam biçimi bizim kültürümüz oluşturur. Toplumlar farkında olmadan ya da önderlerinin çabasıyla kültür değişimleri yaşarlar. İnkırap geçiren milletlerde zoraki kültürel dönüşüm sıkça görülür. Türkler dağıldıkları coğrafyalara kendi kültürlerini taşımışlardır. Güçlü oldukları yerlerde kendi kültürlerini sürdürürken, zayıf oldukları yerlerde var olan kültürü kabul etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde kültürel dönüşüm yaşanmış, yeni devletin oluşumunda kültür ögesine büyük bir yer verilmiştir. Milli bağımsızlık ile milli kültür eş olarak görülmüş, çağdaş uygarlığın üzerine çıkmak temel amaç olmuştur. Milli kültürün araştırılması, incelenmesi, öğretilmesi, korunması ve çağdaşlaştırılması için dil kurumu, tarih kurumu, dil ve tarih coğrafya fakültesi gibi bilim ve kültür kurumları kurulmuştur. Güzel sanatlardaki gelişmeler Resim Sanat insanla başlar. İnsan hayal ettiklerini resim, müzik, yazıyla ortaya koyar ve kendinden sonraki nesillere aktarır. İnsanı diğer canlılardan ayıran ögelerden biri de sanattır. Orta Asya'da Türklerin resim yaptığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra resim ve heykel sanatını bırakmışlardır. Fatih'in resim yaptırmasından sonra bu çalışmalara devam edilmemiştir. Osmanlı'da minyatür sanatı gelişmiştir. 1883'te Sanayi Nefise Mektebi açılmıştır. Mühendishane ve Harbiye'den asker ressamlar yetişmiştir. Cumhuriyetten sonra güzel sanatların gelişmesine Atatürk büyük destek vermiştir. İlk ve orta öğretim programlarına resim dersi konulmuştur. Resim öğretmeni yetiştirmek için 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü açılmıştır. Sanayi Nefis Emekleri mimarlık ve heykelcilik bölümleri eklenerek Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür. Heykel Osmanlı İmparatorluğu döneminde heykelcilik gelişmemişti. Cumhuriyet döneminde heykelcilik desteklenmiştir. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin dört bir yanı heykellerle süslenmiştir. Atatürk'ün ilk heykeli de 1926'da Sağyburnu'na konulmuştur. Müzecilik. Kültür değişiminin başarıya ulaşması için kültürel değerlerin korunması da gerekiyordu. Özellikle Anadolu gibi bir coğrafyada taşınır ve taşınmaz kültürel değerlerin korunması daha da önem kazanıyordu. Osmanlı döneminde İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi kuruldu. Cumhuriyet döneminde bu konuya ağırlık verildi. 1924 yılında Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri müzeye dönüştürüldü. 1925 yılında Milli Saraylar İdaresi kuruldu. Yine 1925 yılında Ankara'da Etnografya Müzesi'nin temelleri atıldı. 1927'de Konya Mevlana Müzesi açıldı. 1934'te Ayasofya, 1937'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki Veliaht Dairesi müze haline getirildi. Müzik Türk müziğinin tarihi Orta Asya'ya dayanmaktadır. Osmanlı döneminde mehter müziğine önem verilmiştir. II. Mahmut, onun yerine mızıkay Hümayun adında askeri bando kurmuştur. Darül Bedai'nin açılmasıyla çocukların müzik eğitimi başlamış, onu Darül Elhan izlemiştir. Atatürk müziğin gelişmesine önem vermiştir. Cumhuriyet döneminde okullara müzik dersi konulmuş, öğretmen yetiştirmek için 1924'te Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Darül Elhan da konservatuvara dönüştürülmüştür. 1934'te Ankara'da bir müzik kongresi toplanmıştır. Musiki Muhallim Mektebi Milli Musiki ve Temsil Akademisi'ne dönüştürülmüş. Daha sonra adı Ankara Konservatuarı olmuştur. Çok sesli müzik dalında batıdan müzik adamları getirilmiş ve onların önerilerinden de yararlanılmıştır. Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Nicil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey gibi batıda eğitim gören kişiler konservatuvarlarda görev alarak Türk gençlerini yetiştirmişlerdir. Mızıkayı Hümayun Ankara'ya getirilmiş adı Cumhurbaşkanlığı Musiki Heyeti daha sonra da Cumhurbaşkanı Filharmoni Orkestrası olmuş. Opera, Bale, Tiyatro ve Sinema alanındaki çalışmalara gelince Opera ve Bale Ülkemizde yer almasında Atatürk'ün kişisel çabaları etkili olmuştur. Kurulan konservatuvarda opera, bale ve tiyatro eğitimi de verilmiştir. Tiyatro Türk toplumunun yaşamında kukla, karagöz ve orta oyunu 19. yüzyılın ortalarına kadar etkili olmuştur. Aynı dönemde Batı tiyatrosu toplumun yaşantısına girmiştir. Ermeniler tiyatro oyununa önem vermiş, kendilerinin yanında Türkler içinde Türk eserler sahneye koymuşlardır. Padişahlardan bazıları sarayda tiyatro yaptırmıştır. Af ve Jale, Dalbedai'de bir Türk olarak ilk kez rol almıştır. Savaşlarda halkın modelini düzeltmek, yardım toplamak amacıyla tiyatrolar da düzenlenmiştir. Darül Bedai'nin başına Muhsin Ertuğrul'un getirilmesi Türk tiyatro tarihinde dönüm noktası olmuştur. Yerli ve yabancı eserler sahneye konulmuştur. 1934'te Darül Bedai Şehit Tiyatrosu adını alarak kültür hayatının gelişmesinde önünü rol oynamıştır. Sinema Bu dönemde sinema kültürel gelişmede önemli araç olmuştur. İlk sinema salonu 1908'de İstanbul'da açılmıştır. Cumhuriyet döneminde Muhsin Ertuğrul'un İpek Film adına çalışması Türk sineması için bir dönemeç olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sinema eğlencenin yanında bir eğitim aracı olarak görülmüştür. Halk evlerine sinema malzemeleri alınmış, halk bir taraftan eğlendirilirken diğer taraftan da bilinçlendirilmeye güzel sanatlardan zevk almasına çalışılmıştır. 1934'te Türkiye'nin Kalbi Ankara filmi Sovyet sinemacılarına çektirilmiş, Türk İnkılabı'nda Terakki Hamleleri adlı bir film daha çekilmiş ve bu film resmi günlerde halka izlettirilmiştir.